İyi günler Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bugün e, konuğumuz yine Sayın Murat Loster, bilgi güvenliği uzmanı, Açık Radyo'daki Teknolojinin Karanlık Yüzü programının yapımcısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat Loster, e, yapılan bir araştırmaya göre hatta merak eden dinleyiciler için kaynak da verebilirim. Experian.com.tr Türk şeysi bu Türkiye şubesinin adresi. 2012 yılında Ocaktan Nisan'a kadar 12 milyon 12 milyon adet online kimlik çalınmış. Çalınan kimliklerin sahipleri de e, genellikle daha doğrusu çoğunlukla e, bankalardan kredi isteyen ve kredi talebi kabul edilmeyenlermiş. Diğer sıralamada da yine banka işlemleri var. Ve genellikle insanların e, internet deyince, online işlemler deyince en çok korktuğu şeylerin başında da e, bu tür bilgilerinin ele geçirilmesi ve soyulmak geliyor evet. Türkiye'de en azından böyle. Katılır mısınız e, ve neler önerirsiniz bu gibi kaygıları duymadan hayatı kolaylaştırmak için? E, katılmamak elde değil çünkü zaten bunlar hani gerçek fact hani araştırma sonucunu sorunca... ...ben nasıl katılmayabilirim... ...katılırım elbette... Ee, ...ama çözümü için... E, ...bir fıkra anlatarak başlamak istiyorum... ...çok güzel olur... <gülüyor> ee, ...iki arkadaş ormanda fotoğraf... ...safarisine çıkmışlar... ...fotoğraf çekiyorlar... İşte ...orada maymun, burada kuş, burada... ...işte çok güzel bir ağaç vesaire derken... ...ormanın derinliklerinde bir anda... E, bir aslanla karşı karşıya geliyorlar. Aslan bir uzaktan böyle kükreye kükreye yavaş yavaş yaklaşıyor. Bir tanesi son doğasını etmeye başlıyor. Bir de iliyor ayakkabılarını daha sıkı bağlı bağlıyor. Kaçmak için. Kaçmak için. Ondan sonra son doğası neden doğayı bitiriyor? Dönüyor. Ne yapıyorsun sen diyor. Yani Bir aslana hızlı koşabileceğini mi zannediyorsun? Yok diyor. Sen de hızlı koşsam yeter <gülüyor> Aa çok güzel. Kurbanlar lazım yani öyle mi? Risklere kurbanlar karşı... hep var. Şimdi mesela açıklarda da dinlemeyenler, bu programı dinlemeyenler kurban adayı. Vay. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi olayı şuna getirelim. Bir hırsız. Özellikle işte şu evde bilmem ne var diyorsan ona hani hırsıza e, kilit dayanmaz diye bir laf var Türkçemizde. Ama e, bir alelade hırsızdan bahsediyorsak. Yan yana iki tane ev var. E, i̇ki evin bir tanesinde alarm var. İşte kapısı kilitli, demiri var. İşte öbüründe cam açık, alarm yok vesaire yok. Hırsızın hangisine gireceği ortada. Bilgi teknolojilerinde de böyle. Yani işte hackerler, şunlar bunlar vesaireler var. İşte bu işi, bu işi yapan daha yapısal resmen çete tarzında insanlar var. Virüsler var. Ama bunların hepsi işte alarm ve işte kapısında demir olan yere girmektense daha kolaya girmeye çalışıyor. Çünkü o kolaydan milyonlarca var. Dolayısıyla bizim birey olarak o kadar basit ve o kadar etkili yapabileceğimiz işler var ki... ...güvenliğimizi sağlamak için. Çünkü öbüründen biraz daha hızlı koşmak yetiyor bize. Evet tabii ama mühim olan aslanın bir kişiyle yetinmediği gerçeği. Evet ama yani en azından Gene hani... biz o ayakkabı bağlama tedbirlerini konuşalım. Onu onu konuşacağız tamam. tabii yani işimiz o. Ee, şimdi hemen şey yapalım. Ee, hem... ...internet bankacılığı vesaire gibi daha ucu paraya dayalı konularda bir şeyler hı -hı, söylüyor olacağım. Hı -hı. Ee, hem de... E-ticaret belki. E-ticaret. Bizim internetteki varlığımız da önemli. Tamam hani e, paran mı çalınsın yoksa işte senin e, Gmail hesabın mı edilsin dediğimiz zaman... ...herkes öncelikle parayı söyleyecektir ama tercihen ikisi de bir şey olmasın. Tabii. O yüzden biz de paradan başlayıp ticarete hı -hı. doğru giderek devam edelim. Daha somuttan başlayalım. İnternet bankacılığı bugün en önemli konulardan bir tanesi. Ee, ...internet bankacılığının e, bu son SMS'le vesaireyle güçlü kimlik doğrulama devreye girdikten sonraki e, şeylerinde... E, neden ona e, saldırılar devam ediyor biliyorsunuz. Yani hala para çalınıyor internet bankacılığında ama tabii eskisine göre çok daha azaldı. iyi haber. E, gördüğümüz bir takım saldırı yöntemleri var. E, saldırı yöntemlerinin detayına girersem bu program yetmez. oysa direkt çözüme geçiyorum. E, bir... E, mümkün oldukça internet bankacılığını güvendiğimiz aynı bilgisayardan yapalım. E, özellikle büyük şirketlerde güvenliğini iyi sağlayan şirketlerde çalışanlar için söylüyorum. E, ev bilgisayarından internet bankacılığı yapmaktansa iş bilgisayarından yapmak e, ...yüksek oranda daha güvenilir, güvenli oluyor. Çünkü hmm. bizim evde unutmuş olabileceğimiz bazı güvenlik önlemlerini... ...kurumlar zaten profesyonel olarak alıyorlar ya da almaları gerekiyor. Güvenlik duvarı olabilir mi onlar? Güvenlik duvarı, antivirüs, yamaların tam olarak yamanması hmm. gibi... ...bizim hmm. evimizde de zaten yapmamız gereken şeyleri... ...kurumlar çok daha büyük bir şekilde yapıyorlar. Tabii hani burada kurumdan kuruma da fark var. Yani. Tabii izin veriyorsa. Her şeye. <gülüyor> o zaman zaten geçmiş olsun. Ama hani gazetettiğim kurumsal kurumlar. Diye. Anladım, anladım. Bir bu. İkincisi biliyorsunuz internet bankacılığında kimlik doğrulama için bir takım yöntemler var. Bunlardan bir tanesi SMS, bir tanesi işte çeşitli bankalar farklı isimler veriyorlar ama şifrematik olsun, işte giriş şifresi olsun vesaire küçük anahtarlık anahtarlık gibi içinden şifre üreten cihazlar. Bunların teknik adı OTP'dir İngilce kısaltması One Time Password bir seferlik hmm. parol üreticileri. Hmm. Buna geçmeyi mutlaka öneriyorum. Bunun dışında e, Paranayası e, daha yüksek olan ve tabii e, yaptığı internet bankacılığı işlemlerinin buna izin veren e, dinleyicilerimiz için tüm internet bankacılığı e, uygulamalarında BDDK'nın bir zorunluluğudur bu internet bankacılığının hangi saatlerde kullanılabileceğini seçmek diye bir özellik var. Hmm. Bunu ben de ilk defa duyuyorum. Nedir o? Bu şu. Siz diyorsunuz ki ben normalde böyle hani sabah 9, akşam 4 sürekli internet bankacılığı ya da gecenin 12'sine giren çıkan birisi değilim. Ben internet bankacılığı yapıyorsam eğer her gün sadece 10 ile 11 arasında yaparım. Bir dakika ama bu kullanıcı açısından mı? Kullanıcı açısından. Hmm. Çünkü öteki 7-24. Sistem 7-24 çalışıyor Tabii. ama... Atıyorum benim bankam 24 hizmet vermek zorunda ama <gülüyor> benim bankam <gülüyor> Murat Lostar'a doğru kullanıcı adı, doğru parola, bütün bilgiler doğru olsa bile sadece onla 11 arasında hizmet veriyor. Bunu sizin belirleme ve bankaya bildirme gibi bir opsiyonunuz olabiliyor var, mu? Var, var evet. Bunu e, çoğu Oo. bankanın internet bankacılığında internet bankasının güvenlik ayarlarının içinde bunu yapmak için yer var. Ha, bu enteresan. Olmayan bankalar içinde bunu bir dilekçeyle şubeye vermek mümkün. Hı -hı. Bu saatler arasında ben internet bankacılığı kullanmak istemiyorum. Hı -hı. Bütün bilgiler doğru olsa bile alma kimse içeri diyor. Fakat tabii bu beni de kısıtlayan bir şey. E değil. tabii ya bir acil bir işiniz çıktı. Hadi bakalım buyurun giremiyorsunuz. Şubeye girmek zorundayım. ATM'ye gitmek zorundayım. internet bankacılığından yapamayacağım bunu. Hı -hı. Hani buna... ...hani tümüyle dediğim gibi insanların kullanımına ilişkin... Yani internet bankacılığını zaten çok yoğun kullanmıyorsak... ...böyle bir kısıtlama benim için iyi olabilir. Anladım. Önlemlerden biri çok yani. Çok ciddi bu bir, da bir yol. Çünkü hani dediğim gibi işte ayaklarımızı hmm. bağlıyoruz. Hmm. Çünkü geri kalanlar 7-24 açık. <gülüyor> Biz sadece 1 saat açıyoruz atıyorum. 23 saat kapalıyız her şey bilinse bile. Dolayısıyla bu hmm. hackerları çok yavaşlatan bir şey haline geliyor. Evet. Bu bir seçenek. Ee, bir başka seçenek... E bu yine kimlik doğrulamada biliyorsunuz işte bir benim müşteri adım var. Bir parolam olması gerekiyor. Bankadan bankaya isimleri değişiyor ama sonra bir de bizim güçlü kimlik doğrulama dediğimiz ya SMS. Ya mobil imza elektronik imza ya da bu bir seferlik parola üretici cihazları kullanmak gerekli oluyor. Son giriş. Şey en yani son girişte. Eşi diyelim. Bravo. Burada ben mümkün olduğunca. SMS'ten uzak durmayı öneriyorum çünkü SMS aslında e, olayı başka bir yere getiriyor. Benimle e, benim mobil telefon sağlayıcım, hizmet sağlayıcım, işte Türkiye'de üç tane var onlardan, işte Turkcell Vodafone ve Avia arasındaki ilişki bankanın güvenliğinden sorumlu hale geliyor SMS dediğim anda. Hmm. Bugün yapılan en büyük bankacılık dolandırıcılıklarında gördüğümüz yöntem şu. Tabi bunlar için operatörler de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama hmm. henüz son duruma gelmedi. Ee, hacker benim, Murat Loster'ın bankaya kullanıcı adı ve parolasını bir şekilde ele geçirdi. Ama içeriye giremiyor çünkü bir de SMS doğrulama şifresine ihtiyaç evet. var. Ya benim telefonuma bir zararlı kod dükecek, bana gelen SMS ona da yapacak. Hmm. Ya da daha basiti. E, cep telefonu şirketinin kapısına içeri girecek sahte kimlikle. Diyecek ki, merhaba ben Murat. Sim kartımı kaybettim. Vay. Bana yeni sim kart verin Yeni sim kartı aldığı anda da artık SMS ona gidecek bana değil. İyi de öyle sim kartı almak kolay bir iş mi yani? Gittikçe zorlaştırılıyor bu nedenlerle. Sizin kimliğinizle. Evet. Benim Murat Loster olduğumu ikna edebildiği anda e, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir cep telefonu bayinde, cep telefonunun şirketinin temsilcisinin olduğu bir bağiydi. O zaman bitti. O da doğru. Peki o vakit anladığım e, SMS'le son giriş kodunu alıp siteye girmektense hı hı. ne bileyim mesela o küçük şifrematikle Şifrematik. bir seferlik şey üretip onu kullanmak daha, daha güvenli. Iyi. Ya da mesela mi? ben yanımda taşıdığım e, her şeyi minimize etmek gibi bir hani ...kişisel hedefle hayatımı sürdürüyorum. Mesela ben onu kullanmıyorum. El, Onun yerine elektronik imza... ...mobil imza diye bir teknoloji var Türkiye'de. Ha, o zaten en güvenli. En güvenlisi evet. ve hani... ...bakınca da maliyet olarak çok da büyük bir maliyet... ...getirmiyor. Ama teknolojik... ...anlamda, kullanım kolaylığı... ...anlamında geniş... ...kitleleri için çok pratik... ...bir şey olmayabiliyor. Ne yazık işte ki değil. Değil mi? Değil. Ee, ama... ...tersini konuşalım. Eğer bir bankayla... işlem yapmıyorsanız... 3, 4, 5 bankayla işlem yapıyorsanız o zaman da en iyisi mobil imza. Iyisi. Çünkü hepsinde ortak onu kullanıyorsunuz. Oysa işte atıyorum şifrematik tarzı bu sefer şifre üreten anahtarlıkları kullansınız. O zaman yanınızda kocaman bir işte şifre üreten anahtarlık silsilesi taşımanız gerekecek. Hmm. Oysa bir tane mobil imza hepsi için güven, çok güvenli bir mekanizma sağlıyor. Hmm. Ve de kanun koruması olan. Doğru, doğru. Bu bir şey şimdi yani şeyden geçersek internet evet. bankacılığı tarafından geçersek. Ee, bir dakika geçmeyelim. Geçmeyelim. Bir şey daha soracağım Tabii. o noktada tam. Ee, cep bankacılığı. Ee, şimdi bu demden beri beş tane ilginç yani önemli önlem saydınız. Bunları ben dinlerken belki dinleyiciler de öyle algılamıştır. Ee, desktop yani masaüstü gibi algıladım. Yani evimizdeki bilgisayardan masanın üstündekinden laptop'tan vesaire yaptığımız işlemler. Ee, aynı şey e, cep telefonu üzerinden veya diğer tablet ta taşınabilir işlemi, evet. tabletlerden de yapılabilir. O ikisi arasında da bir güvenlik e, farkı yok mu? Var. Ama az önceki daha en baştaki bu e, ayak bağlama aslan fıkrasında olduğu gibi bugün için e, cep Bankacılığı ya da işte tablet bankacılığı kullanımı o kadar az ki saldırganlar saldırı yöntemlerini hep taşınabilir bilgisayarlar ve cep telefonu bilgisayarları üzerine yoğunlaştırıyorlar. Hı. Dolayısıyla mesela hemen söylememde bir sakınca yok. Ben cep bankacılığı kullanıyorum hemen her zaman. Bunun iki nedeni var. Ee, i̇kinci nedeni daha güvenli olması. Birinci nedeni de daha ucuz olması. Çünkü EFT'de sadece cep bankacılığında komisyon, komisyon almıyor. almıyorlar. Hı. Ama mobil imza kullandığınız için daha güvenli. Mobil imza da kullanıyorum. Ama zaten hani e, ister cep bankacılığına gireyim. ister e, normal bilgisayar, masaüstü bilgisayar bankacılığına gireyim. Her ikisinde de aynı mobil imzayı kullanıyorum. Peki şimdi mobil imzayı bir kenarda tutalım. tutalım. Farz edelim ki kullanmıyorsunuz. E, demin dediniz ki SMS'len son e, giriş kodunun... SMS yoluyla alınması o kadar da tercih edilebilir bir şey değil. Güvenlik açısından sakıncalı dediniz. Eh sadece o değil siz bütün işlemleri o ana kadar zaten cebin üstünde yap yaptınız. Cep uh -huh. telefonunuzdan yaptınız. O zaman birazcık çelişkili olmuyor mu? E, hayır olmuyor. E, çünkü e, iki şeyi birbirinden ayırt edelim. Birincisi ben bir işlem yaparken bu işlemin e, üçüncü bir taraf tarafından görülmesi değiştirilmesi konusu. E, burada masaüstü cihazlar daha tehlikeli çünkü masaüstü cihaza bir virüs yüklendiğinde bu virüsü almak daha zor, virüsün yüklemesi daha kolay. E, dolayısıyla benim başlattığım bir bilgisayar, e, bir internet bankacılığı oturumu üzerinden bir başkasının işlem yapması masaüstünde daha sık karşılaştığımız bir şey. Hmm. Cep telefonu ise ee, ...bir kötü niyetli yazılım yüklemek bugün için daha zor oldu, daha nadir oldu. Olduğunda da çok çabuk fark ediyoruz. Çünkü hep pille kullandığımız için telefonun çok hızlı pili bitmeye başlıyor. Eğer bizim kullandığımız telefonun pili diyelim ilk aldığımızda bir gün gidiyordu. Sonra rutin pil eskimesine bağlı olarak 24 saat, 23 saat, 22 saat ufak ufak aylar içinde pil ömrü azalmaya başladı. Ve diyelim 22 saat dayanan bir telefonum var. ...bir anda o telefonun pili 8 saat zar zor dayanır hale geliyorsa... ...her şey bir yana biz buna arızalandı deriz bu işi bilmeyenler. Bu işi bilenler de şeyi söyler... ...acaba bu telefonun üzerine bir kötü niyetli yazılım mı geldi? Hmm. Beni dinleyen, ortamı dinleyen bir şey mi geldi? Dolayısıyla o zaman zaten telefonu kullanamıyoruz, kullanmıyoruz. Telefon derken... O sim Tele kartı, sim kartı, cihazı karşılamıyoruz. Cihazı de e, devre dışı bırakıyoruz. Devre dışı bekliyoruz. Başka e, bir cihaza gidiyoruz. E onu adam giriyoruz. etmenin yolu yok mu? Adam etmenin yolu işte makine, tarım beni baştan yarat yapma. Sıfırlama. Sıfırlamak. Peki, sonra. Şimdi, e, dolayısıyla hani şey, hani e, SMS'i kullanmamayı, internet bankacılığında SMS'i kullanmamayı önermemin ön, e, önermemin temel sebeplerinden bir tanesi de en çok o kullanılıyor. Dolayısıyla tüm saldırılar SMS varsayımına göre bugün tasarlanıyor saldırganlar tarafından. Hmm. SMS'den uzaklaştığımız zaman biz bir azınlık üyesi olacağız. Dolayısıyla çoğunluğa yönelik yapılan saldırılar bizi etkilemeyecek. Evet pabuç, ama, pabuçlar bağlanmış olacak. bağlamış bağlanmış olacak, yani. olacak ama yarın öbür gün herkes SMS'i bırakır. Herkes bilmem geçerse o zaman da onu konuşmamız gerekecek. <Gülüyor> Şu anda ne olacağını ben de bilmiyorum. Ee, bu kadar ayrıntılara inmişken e, banka... Bankacılık işlemlerinde online bankacılıkta ee, biraz da elektronik ticaret konusuna değinelim mi? Değinelim tabii çok iyi olur. İnanılmaz bir e, şey dönüyor çünkü e, bütçe rakamları var e, online ticareti harcanan. E, o konuda öneriler ne olabilir sevgili Murat Gözler? Öneriler temelde şu. Şimdi, Önlemler yani. Evet ikisi de bir arada zaten. A Gördüğümüz zaman bugün neler yaşanıyordan başlayalım biraz işte en çok bir sipariş veriyorsunuz kredi kartınızı veriyorsunuz işte kredi kartınızdan fazla para çekiliyor ya da normal para çekiliyor ürün gelmiyor ürün arızalı iade edemiyorsunuz gibi normalde hani dükkan olsa gidip oradaki birini bulup kafasını atacaksınız ürünü elektronik olduğu kim olduğunu bilmiyorsunuz sipariş verirken her şey iyi hoş güzel sonra ya bir dakika ben bu insanlara ulaşayım bir problem var dediğinde bütün siteyi dolaşıp telefon numarası bulamıyorsunuz. Gibi bir takım sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ama bunlar bilgi güvenliği konusuna tam da girmiyor. Tam da girmiyor. ama evet. hani bununla ilgili minik bir şey söyleyerek başlamak Peki. istiyorum. Hı hı. Benim her zamanki önerim hani birbirine yakın ikisi de söz konusuysa, söz konusuysa hı. o zaman e, ya çok tanındık, bilindik, ünlü olmuş yerden alın. Hmm. Bu yine normal şey yapalım yan yana iki tane beyaz eşya dükkanı var mahallenizde bir tanesi dün açılmış ve herhangi bir markası bir şey yok diğeri uzun zamandır orada ve hep ünlü bir markanın temsilcisi ve de zaten belli o zaman o ünlü markanın temsilciden aldığınız durumda hiçbir şey olmasa gidip ana markaya ya burada bir problem var gidin bunu çözün deme şansınız var hmm. ee, bunun şeyi de yine internette ünlü olanı kullanmak mümkün daha da iyisi internetteki adreslerde bazı adreslerde bazı kurallar var bildiğiniz gibi. Mesela sonu nokta.com ile biten internet adresleri mutlaka ve mutlaka kayıt sırasında e, bir takım sicil bilgilerinin vesairenin bu adresi veren ODTÜ tarafından toplandığı şeyleri içeriyor. Nokta.com hmm. ilk gelen ilk kalır felsefesine dayanıyor. Evet. Oysa nokta.com nokta.tr'de mutlaka bir kayıt bir bilgi var. Dolayısıyla hani Başınıza çok kötü bir şey gelse bile iş diyelim mahkemelere kadar uzadı. Hukuk devreye girdi. Hı hı. Mahkemeye savcılar diyebilirsiniz ki ben şu adres bunu aldım dediğiniz anda onlar çok kolay ve basit bir şekilde bunun hangi ticari şirket olduğunu hangi adreste bulunduğunu bulabilirler. Hı hı. Bir bu örnek şey yapalım hani bir. Bilgi güvenliği dışında bunu söyleyelim. Buradan siz şimdi elektronik ticaret yapan kuruluşlara da bir mesaj vermiş evet, oldunuz. Evet, oldum Alan hatlarını ona göre e, seçsinler gibi. Yani e, nokta.com daha Çoğunda akılda kalıcı. TR, yok ama bugün önde gelen çok popüler e, alışveriş sitelerinin. Yok ama aslında çok basit bir şekilde alabilirler. Çünkü o marka onların zaten. Marka tescili yaptıkları anda alabiliyorlar. Belki var da yönlendirme vardır. Biz Mümkün. görmüyor olabiliriz evet. tabii Evet sonra güvenlik açısından baktığımız zaman da olaya şuraya getirelim. Bir iki tane kontrol etmemiz gereken bir şey var. Bunlardan i̇ki, iki tane önemli konu var. Birincisi girdiğimiz sayfada özellikle kredi kartı bilgisi verme alma şifre girme yerlerinde e, HTTP, HTTPS hmm. farkı vardır. Hmm. Hmm. Artık yeni e, internet gezginleri de HTTPS olduğu zaman yukarıyı yeşile ya da kırmızıya boyuyorlar. Hmm. Bir kere kırmızıysa orası bir durmak gerekiyor. Çünkü kırmızı orada bir sıkıntı var demek. Hmm. Orada bir ekrana bir şeyler yazıyor. Ekrana yazan şeyleri üzer, kırmızının üzerine tıklayıp neden problem var? Niye beğenmedi benim internet gezginim? Bu siteyi algılamak gerekiyor. Hmm. Yeşil olduğunda da e, özellikle daha önce ticaret yapmadığınız yeni bir siteye giriyor iseniz yeşilin üzerine tıklayıp acaba bu site gerçekten ...benim alışveriş yaptığım sitemi diyor. orada işin üzerine tıkladığınızda size isim ve adres veriyor. Bir de güvenlik sertifikasını güvenlik gösteriyor. gösteriyor güvenlik sertifikasını gösteriyor. Güvenlik sertifikasının içinde de isim ve adres var. <gülüyor> Buradaki isim ve adres e, doğru mu? Benim aslında hakikaten niyet ettiğim yer burası mı sorusunun cevabını sorgulayabiliyorum. Hmm. Bu birinci bilgi. İkinci bilgi elektronik ticaretin e, aslında kullanıcılardan kaynaklanan bir şey. Ne yazık ki her yerde aynı parolayı şey yapıyoruz. Hı. kullanıyoruz. Her sitede. Her sitede. Farklı farklı da olsa. Evet. Ee, burada ortak yapmak son derece te sakıncalı, tehlikeli. Hı -hı. Mutlaka özellikle, özellikle elektronik sayesinde ama hepsinde tabii ki. Ama farklı parola kullanmak gerekiyor. Ben burada biraz e genelden ayrılıyorum. Bireylerle bahsederken parolayı yazın diyorum. Hı -hı. Parola yazılmaz ya hiçbir yere. Hı -hı. Yazın. Yani bir küçük ama Bilgisayarınıza bir Excel'e yazmayın. bilgisayarınıza geçiren onu şey yapmasın. Kilitli bir çekmecede duran bir defter mesela. Yani evinize hırsız girer, girmez. Tamam kilitli çekmecede dursun. Ya da hiçbir şey yapamıyorsanız... E, ...telefon rehberinize sizin anımsamanız kolay olan... ...bir insanmış gibi kaydedin. Hmm. Telefon numarası da mesela oradaki paralı olsun. Wow, enteresan. Siz bilirsiniz ki sizin işte... E, Hüsmet diye bir arkadaşım Hüsmet yok. Hüsmet diye bir arkadaşınız yok ama Hüsmet Komun <gülüyor> Hüsmet Komun adı aslında şifresi bu. Ha. Ama şimdi şifre, <gülüyor> nümerik işaretler yani mesela ne bileyim ünlem işareti, yıldız işareti Hı -hı. vesaire kullanmak da çok, çok şey. tavsiye i̇şte onu, edilen bir şey. Onu da soyadıyla şey yapabilirsiniz. O da yanlışlıkla kaydedilmiş gibi, gibi olabilir. Aynı. Evet, bunu sevdim ben bu şeyi. Sevindim. Evet, sonra. Elektronik ticaretteki hani dikkat etmek gereken şeylerden bir tanesi. Bir başkası. E, kredi kartı elektronik ticaretin her çoğu zaman sonlandığı yer kredi kartı bilgisinin verilmesiyle ortaya çıkıyor. Hı -hı. Kredi kartı bilgisinin verilmesi durumunda e, şu anda iki tane büyük farklı yaklaşım var dünyada. Hı -hı. Bunlardan birincisi kredi kartı bilgisinin ilgili site tarafından alınması ve bankaya iletilmesi. Ondan sonra diğeri de. E, tam para alma aşaması geldiğinde e, onun e, bankanın sitesine yönlendirilmesi. Ve banka size bir takım bilgiler çıkartıyor. Buna 3D Secure 3D güvenlik deniyor. Bütün bankalar ya da bütün sitelerde bu, bu olmuyor. Yok, yok. Olanla olmayanı nasıl ayırt edecek kullanıcı? E, i̇lk girişte ya da güvenlik sayfası ya da ilk girişte altta... 3D Secure'nün bir ufak logosu var. E yoksa çok beğendi bir ayakkabı gördü geri mi gitsin? Gitmesin ama hani riskin farkında olsun. Mesela hmm. şunu yapsın e, sanal kredi kartı kullansın. Evet şimdi onu diyecektim. Yani her e, yerde aslında internet. Kullanmak üstünde... iyi bir şey ama hani 3D Secure olduğu zaman nispeten bunu güvenebilirsiniz. Anladım. Ama hani diğerinde işte sanal kredi kartı kullanın işte atıyorum 158 liralık mı bir alışveriş yapıyorsunuz. ...gidin bankanıza önce... ...limitini 158 lira yapın... ...harcayın sıfıra düşsün tekrar... Evet, ...zaten sanal kredi kartının... E, ...işlemediği... ...elektronik ticaret sitesi de herhalde... Yok, ...yok çünkü elektronik ticaret siteleri... ...bu numaranın sanal mı gerçek mi... ...olduğunu fark Fa edemiyorlar... ...edemiyor, evet, evet... ...programın sonuna geldik... ...sevgili Murat Loster... E, ...son söz olarak... E, ...bilgi güvenliği açısından söyleyeceğiniz var mı? Güvenli günler. Güvenli günler diyorsunuz. Pek. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Biz de Ömer Şahin'le birlikte hatta şu sırada stüdyoya gelip başını uzatıp bunlar ne yapıyor diyen Didem Gençtürk'le birlikte sevgili Açık Radyo dinleyenlerine çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.